İslam'da ticaret ahlakı e, evet. muhtelif zamanlarda veya bu hafta içerisinde olsun bu tür sorular çok fazla geldiğinden dolayı tek tek sorulmaktansa bunu topluca ele alalım İslam'da ticaret ahlakıyla alakalı soru sorup cevap verelim inşallah e, bunu düşündük değerli kardeşlerim İslam dini belli hükümler içerisinde döngü olan, dönen bir sistemdir. Örneğin, geçen sene Kurban Bayramı'nda aynı ayet hadisler konuşuldu. Bir sonraki sene gelecek Kurban Bayramı'nda da yine aynı ayet hadisler konuşulacak, anlatılacak. Onun için İslam böyledir. Yani vahiy kesildi, vahiy gelmiyor. Var olan şeyler hep konuşulur ama her yazan çizen kendisince var olan bazı delilleri ortaya koyabilir. Bu tür mevzuları da alırken şeytan önce bize şu şekilde girebilir. Bu falan zamanda bir kısmı olarak yapılmıştı gibi. Ee, bu bizi şeytanın bir aldatması olabilir. Ömer radıyallahu bu tür soruya Allah'a sığının diyor. Bunun cevabını biz diyor kendi içimizde büyük bir günahkarlık olarak görürdük. Çünkü diyor din belli hükümlerden mütevellit. Yani belli hükümler içerisinde girer. Bu Ramazan'daki Ayet hadisler neyse bir sonraki Ramazan'da da ayet hadisler aynıdır. Bunu yapan arkadaş birkaç tane ilim ehlinin, aliminin sözünü, farklı sözlerini bulmuşsa onun nakledebilir. İslam'da ticaret ahlakı dedik değerli kardeşlerim. Ticaretle alakalı 20 tane başlıkla ayet hadislerle ortaya koymaya çalışacağız inşallah. Değerli kardeşlerim daha önceki sohbetimizden de bir kısım kardeşlerimiz biliyorlar ve müşahede ediyorlar ki Ahlak konusunu işlemiştik. Ahlak iki kısım demiştik. Birisi nazari ahlak, birisi de ameli ahlak. Ameli ahlak bütün Müslümanlarda bulunması gereken bir nevi salih amellerle alakalı. İşte namaz, oruç, hac, zekat gibi zaten isminden de belli olduğu gibi ameli ahlak. Nazari ahlaksa değerli kardeşlerim, içtimai hayat, sıla-i rahim, insanlarla muamele sanatı, ilişkiler... E, tipinden. Fakat ticaret hem nazari ahlaka giriyor hem de ameli ahlaka ahlaka giriyor. Yani ahlak dediğimizde sadece bir insanın bir başka insana kibar davranması, e, tatlı kelimeler kullanması, onun haklarını gözetmesi değildir. Bu nazari ahlak olur. Bu nazari ahlak bazen kafirlerde bile vardır. Münafıklarda, zalimlerde, Yahudilerde, Hristiyanlarda nazari ahlak olabilir. Fakat Müslümanlarda hem ameli ahlak hem nazari ahlak ikisi de bir arada bulunması gerekiyor. Bundan dolayı ticaret ahlakıyla alakalı çünkü bunun bir yönü de nazari ahlakla alakalı, toplumla alakalı. Bu isabet edildiğinde toplum için bir refah ve huzur, ticaret tahata edildiğinde toplum için bir kaos, bir aldatmaca ve toplumu felakete sürükleyen davranıştır. ticaret ahlak o kadar önemli ki ticari ahlaka dikkat edilmeyip riayet edilmediğinde depremlerin, kan davalarının, zelzelelerin, fakirliğin, kuraklığın bile gündeme gelmesi söz konusu. Ondan dolayı da İslam'da e, ticaret ahlakı çok önemli bir yeri vardır. Ve ticari ahlak değerli kardeşlerim, toplumsal bir ibadet dediğimiz gibi buna riayet edildiğinde toplumun refahı buna riayet edilmediğinde de toplumun felaketiyle alakalı bir e, sonuç doğuruyor. Bundan dolayı da inşallah bunun yapılması hepimiz için önce kendi nefsin ve daha sonra siz değerli kardeşlerimiz için gerekli olan bir sohbet var. Sohbetlerde ise İslam dininde e, bu bundan öne gelir bu bundan sonra gelir şeklinde bir ayrıma gitmek yanlıştır. Tehditten sonra Helak edici yedi büyük günah işlenmeli. Yedi, e, helak edici yedi büyük günahtan sonra da toplumun ihtiyacı olan şeyler işra edilmeli ve bunların nasihati yapılmalı. Allah Resulü Vesselam e, ahsap günü savaş için hendek kazırken bakınız bir savaş var önlerinde e, sahabelerle istişare edildiğinde hendek kazınması gerekiyor. E, bu hendekin Medine'ye müşrik ve kafirlerin geçerek Müslümanlara zarar vermesi önleniyor. Yani bir taraftan savaş hazırlığı yapılırken, diğer taraftan Allah Resulü aleyhissalatü vesselam açlıktan karnına taş bağladığı, yani açlık ve tokluk gündeme geliyor. Bir taraftan da Kisra'nın beyaz ve Kayser'in sarı altınları gündeme geliyor. Bir taraftan da saçaklı koltuklarda oturacaksınız diyor. Yani toplumun ihtiyacına binaen, Bir aynı hüküm içerisinde bir savaştan bahsedilirken bir taraftan da saçaklı koltuklardan bahsediliyor. Bir taraftan da açlığın insana vereceği faydalardan bahsediliyor. Bir taraftan da Kisra'nın ve kaiser'in altınlarından bahsediliyor. Bundan dolayı değerli kardeşlerim sohbetlerde yani vaazlardaki taksimat e, ancak e, o topluluğun O zamanlar içerisinde ihtiyaçlarına göre tespit edilir ve bu gündeme getirilir. Ama bu bundan biri birinden daha öncelik midir? Evet Muaz'ın Muaz Allah Resulü'nün Muaz'ı Yemen'e gönderdiğinde Ey Muaz kitap ehli bir kavme gidiyorsun. Oraya vardığında Allah'ı birlemeye davet et. Bunda sana icabet ederlerse Allah'ın onların üzerine günde beş vakit namazı farz kıldığını şeklindeki bildiğimiz bu İslam'ın şartlarını anlatmasını söylüyor. Ama bu şartlar bilinen Allah'ı birlemeye birlemesi tespit edilmiş ve birleyen topluluğa ihtiyaçları nispetinde vazu nasihatlar edilir. Bu bazen bir cihat hükmünde bazen de bir saçaklı koltuk hadisinde olduğu gibi ki bu ayetinde de olduğu gibi değerli kardeşlerim bir taraftan savaş hazırlığı yapılırken bir taraftan da Saçaklı koltuklardan bahsediliyor. Çünkü bazı insanların çok zerre ve ufak gördükleri bazı meseleler o insanın o topluluğun felaketine de sebep olabilir. Ecil olarak çok küçük gördüğümüz şeyler o topluluğun yücelmesine de sebep olur. Bundan dolayı değerli kardeşlerim ne ihtiyaç hissedilirse onun nakledilmesi o konuda bazı nasihat edilmesi bizim dinimizin bize öngördüğü şeylerdir. İslam'da ticaret ahlakı. Bu aksi ise faizdir değerli kardeşlerim. İslam'daki İslami ticaret ahlakının zıddı olan şey faizdir. Çok cüzü ve kısa buraya değinerek ondan sonra İslam'daki ticaret ahlakına değineceğim. Ey iman edenler! Allah'tan korkun. Eğer müminler iseniz faizden geri kalan kısmını bırakın. Eğer böyle yapmazsanız Allah'a ve Resul'una Harp açmış olursunuz. Fakat tövbe ederseniz, Ana paranızı almanızda bir vebal yoktur. Ne zulmedin, ne de zulme uğrayın. Bakara suresi 278-279. ayeti kerimede. Rabbimiz burada, ey iman edenler, Allah'tan korkun. Faizden uzak kalmanın bir adı da Allah korkusudur. Kişi neden faizden uzak kalır? Allah'tan korktuğu için. Oysa ki, fasık, mücrim, Ve kötü insanlar faizi üzerinde ısrar ederler. Sebebi ne? Allah'tan korkmazlar. Müslümanların bu konuda kasıtlı yapma imkanları yok. Fakat bilmeyerek, hatayla, yanlış anlayarak bu tür belalara düşebilirler. Bundan dolayı da inşallah ticaret ahlakında bunu anlatacağız. Süleyman bin Af Allah'ın anh babasından rivayeten ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden veda, veda haccını işittim. Dikkat edin. Cahiliye faizini kaldırdım, iptal ettim. İlk kaldırdığım faiz ise amcam Abdülmuttalib'in faizidir. Ve onu ayaklarımın altına aldım. Çünkü bu cahiliye adetidir. Bir rivayette çünkü bu toplumun felaketidir. Bir rivayette çünkü bu kişinin felaketidir. Evet faizin icra edilmesi toplumun, ailenin ve kişinin felaketine sebep olacak şeymiş. Ebu Davud Tirmizi ve İbn Mace. Cabir radıyallahu an rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Cahiliyye faizinden kaldırılmıştır. Faizlerden ilk kaldırdığım Abdulmuttalib bin Abbas'ın faizidir. O tamamıyla geçersiz kılınmıştır. Ey asabım, ey insanlar, bundan elinizi çekiniz. Ana paranızı almanız bundan müstesnadır. Cahiliye de yani İslam'dan önce olan kalan kalmıştır şeklinde Müslim, Ebu Davud, Nesai fırmızı ve İbn Mace. Değerli kardeşlerim, faiz imenin günahı nedir? İbnimin Sutradiyya Allah'ın şöyle buyurmuştur. Faiz 70 küsur şübedir. En hafifi kişinin Anasıyla zina etmesi gibidir. İbni Mesud radıyallahu anh faiz 70 küsur şübedir. Bunun en hafifi kişinin anasıyla zina etmek gibidir diyor. Hakib'in müstedireğinde İbni Mace Albani sahih olarak 3539'da rivayet etmiş ve Albani bunu sahilemiştir. Bir rivayet var bu zayıf Kabe'nin karşısında anasıyla zina etmiş gibi bu zayıf ama Faiz yetmiş küsur şübedir bunun en hafifi annesiyle zina etmek gibidir diye Allah Resulü'nün aleyhissalatü vesselam faizin günahını bize hissettirmek için bunu örnek vermiştir. Değerli kardeşlerim şeytan bizi şöyle aldatır bazen güç yetiremeyince gayri ihtiyarı bir faturumuzu veya unutarak bir faturumuzu kaçırdığımızda ya işte sen faiz yiyip yememene bakma. Önce sen patronu bir zamanında öde. Evet bu da doğru bir kelime. Ama hepsine dikkat etmemiz gerekiyor. Rabbimiz bizleri faturalarımızda da, icbali hayatımızdaki faiz alışverişlerimizde de Rabbimiz hepsinden bizleri muhafaza etsin. Faiz yiyenin lanetlendiği üçüncü bab, bab, Cabir İbn Abdullah, Resulullah aleyhissalatu vesselam, faiz yiyene, yidirene, katipliğini yapana, Şahitliğini yapana Allah melekler ve insanlar lanet etsin. Müslim Ebu Davud İbni Macar Tirmizi, Ahmet bin Hanbel'in Müsned'i ve Şeyh Elbani Sahih demiştir. 257 de değerli kardeşlerim. Diğer bir rivayette Ebu Hürer radıyallahu anh, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem helak edici 7 şeyden uzak durunuz. Değerli kardeşlerim İbni Teymi'ye rahimullah buyuruyor ki Tevhitten sonra öğrenilecek ilk şey helak edici yedi büyük günahtır diyor. Çünkü helak edici, helak anlamı dünyada da ahirette de mutlak bir karşılığı olan bir beladır diyor. Dünyada da ahirette de. Bakın dört büyük günah. Beş büyük günah. Buysa yedi helak edici günah. Bundan sakınınız. Bu helak edici anlamı dünyada da mutlaka bunun bir belası. Bunun bir karşılığı olacak bir günah şekli bu yedi büyük günah, helak edici büyük günah. Onun için Şeyh e, İbni Teymiye Raymullah buyuruyor ki tevhitten sonra, şirkten sonra kişinin öğrenmesi gereken ilk şey bu yedi helak edici büyük günahtır diyor. Nebi Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki yedi helak edici büyük günahtan sakınınız. Çünkü o topluluğu, aileyi ve ferdi helak eder. Başında dediğim gibi depremler, zelzele, kuraklık, yağmurun yağmaması, güvenin sarsıp kan davalarının artması helak edici günahların yaygınlaşmasıyla mümkündür. O günahlar toplumu da, aileyi de, ferdi de helak eder. Bir, Allah'a şirk koşmayınız. İki, sihir yapmayınız. Üç, haklı olmak müstesna, kısas müstesna. Allah'ın haram kıldığı nefsi öldürmeyiniz. 4. Faiz yemeğiniz ve yedirmeyiniz. 5. Yetim malına el uzatmayınız. 6. Karşılaştığınızda savaşı bırakıp müminleri terk edip kaçmayınız. 7. Mümin ve iffetli bir kadına Sakın iftirada bulunmayınız. Bunlar yedi helak edici büyük günah değerli kardeşlerim. Bunların mutlaka karşılığı dünyada bir belayı ahirette de tövbe edilmese azabı gerektiriyor. Ve faizden örnek verdik. Ne yapardı o? Farklı sohbetlerimizde faizin belası diye bir sohbette yaptık. Ne yapardı? Depremler, zelzeleler, kuraklık, adam öldürmeler, güven sarsmalar. Ailenin birlik beraberliği bozulması, malından evlatlarından faydalanmamak artı beden ızdırabı ve kalp sıkıntısına sebep olurdu. İşte bu şekilde helak edici yedi büyük günah ve bunlardan beşincisi de faiz değerli kardeşler. Bukhari, Müslim, Ebu Davud, Darimi ve Nesai sayı olarak rivayet etmişlerdir. Evet değerli kardeşlerim faizi muhtasar olarak gördük bu mevzu başlı başına bir e, konu burayla bir bölümü var diye buraya girdik ama bizim asıl üzerine duracağımız şey ticaret. Değerli kardeşlerim yeminle mal satmak birincisi bu yeminle mal satmak. Abdullah İbni Af radıyallahu anh şöyle buyurmuştu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki bir kimse çarşıda bağırıp çağırarak. yemin ederek Allah'ın adını anarak mal satarsa görünüşte fazla ama bereket ve hayrı kaldırılmış bir maldır. Ey insanlar siz ticaretinize Allah'ın ismini alet etmeyiniz. Mal alıp satarken yemin etmeyiniz. Bunun üzerine diyor şu ayeti kerime indi. Ali İmran suresi 77. ayet. Hakikaten Allah onların ahitlerini ve yeminlerine karşılık Allah'ın ayetlerini az bir para karşılığında değiştirdiler. Ali İmran 77. ayet iniyor. Yemin karşılığında mal satma mevzusunda Sahih-i Buhari'de ve Müslim'de rivayet ediliyor. Ebu Hürre radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den işittim. Yemin malın revancını artırır, hayır ve bereketini kaldırır. Yemin sebebiyle mal satan kişi, Sattığı maldan hayır ve bereket görmez. Sahi müslim. Ebu Katede radıyallahu an Enes radıyallahu an'dan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur işittim. Sizler alacak verecek konusunda sakın yemin etmeyiniz. Bir malı satmak için Allah'ı şahit tutmayınız. Zira yeminle satacağınız mal revaçta fazla ama hayır ve bereketi ise yoktur. Muhakka ki bunu çokça yapan kişiyi ömründen ve evlatlarından da hayır görmez. Evet, teberani sayı olarak rivayet etmiştir. Birinci olarak ticaretlerimize asla ne yapmayacağız değerli kardeşlerim? Yemin etmeyeceğiz. İslam'ı şiar ve görüntüleri kullanmayacağız. Biz sadece Müslüman olduğumuz için dürüst alışverişte bulunacağız. İkincisi alışverişte malın ayıbını söylemek. Hiçbirinize malın ayıbını bildiği halde söylemeyerek onu satar veya alırsa o maldan ona hayır yoktur. Hakim bin Huzeyfe radıyallahu anh Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi. Alışveriş ederken iki kişi birbirinden ayrılmadıkları müddetçe muhayerdir. İki kişi birbirlerinden ayrılmadıkça. Bir mal alıyorum, pazarlığımı yaptım, elimi sıkıştım. Ben ondan o da benden ayrılmayıncaya kadar, birbirimize sırtımızı dönmeyinceye kadar caymakta muhayirlik var. Alışveriş sırtınızı birbirinize döndüğünüzde bitmiştir. Ve hiçbirinize helal olmaz, malının kusurunu bildiği halde, Kusurunu aktarmadığı malı satmak hiçbirinize helal olmaz. Sahi Buhari ve İbn-i Mace değerli kardeşlerim. Evet ikinci bölüm neydi değerli kardeşlerim? Alışverişte satacağımız malın, sattığımız malın kusurunu biliyorsak mutlaka o kusuru ne yapmalıyız değerli kardeşlerim? Alıcıya bildirmeliyiz. Üçüncüsü alışta satışta kolaylık göstermek. Cabir ibn Abdullah, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem stokçuluk yapan, alışverişte sıkıntı sağlayan, insanları boğazlayan kişiye Allah rahmet etmez, onun yüzüne bakmaz, mahşer günü sıkıntı anında onu sıkıntılarıyla bırakır. Siz alışveriş yaptığınız kişiye, kolaylık ve yumuşaklıkla muamele edin ki mahşer günü sizde kolaylık ve yumuşaklık göresiniz diyor Sahih buhari dördüncü ciltte de değerli kardeşlerim evet beşincisi değerli şey, dördüncüsü fiyat artımı ve sitokçuluk değerli kardeşlerim Ebu Hürre radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Müslüman bir kimse kardeşinin pazarlığını kızıştırmasın O devredeyken alışveriş için devreye girmesin. malın fiyatını artırmak için sitot, sitokçuluk yapmasın. Her kim sitokçuluk yaparak mal alır satarsa muhakkak ki Allah ona merhamet etmez ve ona merhamet edilmeyecektir. Diğer bir hadiste Ebu Hürer'e radiyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Sizden bazınız diğer bazınızı alışverişin üzerine alışveriş yapmasın. Müşteri kendinden ayrılmadıkça devreye girmesin. Fiyat kızıştırmak için sitokçuluk yapmasın. Her kim sitokçuluk yaparsa muhakkak ki ona merhamet olunmaz. Sahi Müslim. Diğer bir rivayette bir kardeşiniz bir mala müşteri olunca bir kız için görücü gidince o devreden çıkmadıkça o malı almasın o kız için devreye girmesin. Evet değerli kardeşlerim, beşincisi malı kabz etmeden satmamak. Değerli kardeşlerim, beşinci ticari ahlak, malı kabzetmeden, kontrol altına almadan, himaye altına almadan satmamak. İbni Abbas radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Her kim yiyecek maddesi satın alırsa onu tamamıyla kabzetip ölçüp tartmadıkça onu satmayınız. İbni Abbas'a kabz edilmeden satılan mal nedir ki sorusuna İbni Abbas Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kabz olunmayan mal ribadır yani faizdir diyor. Müslim ve Ebu Davut değerli kardeşlerim alıcı ve satıcı birbirinden ayrılmadıkça muhayyerdir Altıncı bab alıcı ve satıcı birbirinden ayrılmadıkça muhayyerdir Ya diyor ben pazarlık ettim diyor Elimizi sıkışırken diyor caydı diyor. Cayabilir. İslam buna bu hakkı vermiştir. Ayrılmadıkça muhayerlik vardır. İbni Ömer radıyallahu an Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem satıcı ile alıcı birbirlerinden ayrılmadıkça muhayer bırakılmışlardır. Satıcı alıcı caydığında ona genişlik tanırsa mahşer günü de ona genişlik tanılır. <gülüyor> Müslim ve Ebu Davud değerli kardeşlerim. Yedincisi alışverişte pişmanlığı kabul etmek. Yedincisi alışverişte bugünkü deyimimizle ticarette pişmanlığı kabul etmek. Ebu Hureyre radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kim bir Müslümanın pişmanlığını karşılığında genişlik verirse Allah da onun ayaklarını sağlam bastırır. Duşmana karşı onu sebatkar kılar. Onun malını bereketli ve hayırlı kılar. Siz merhamet edin ki size de merhamet olunsun. Ebu Davud sayı olarak rivayet etmiştir. Değerli kardeşlerim, 8. alışverişte aldatmak haramdır. Ebu Ürer radıyallahu anh Allah Resulü aleyhi vesselam pazarda dolaşırken Cebrail aleyhisselam geldi. Ey Allah'ın Resulü, şu gıdanın altına elini daldır. Bunun üzerine gıdayı satıcıya Allah Resulü, ey adam ne yapıyorsun? Ey Allah Resulü mal satıyorum. Nedir ki mal? Ey Allah Resulü buğdaydır diyor. Bunun üzerine Cebrail, ey Allah'ın elçisi o buğdayın altına elini daldır. Allah'ın Resulü buğdayın altına elini daldırdığında buğdayın üzeri kuru altı ıslak. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam buyuruyor ki bizi aldatan bizden değildir. Alışverişinizde malınızı haram etmeyiniz. İnsanları aldatarak satmayınız. Kim insanları aldatarak satarsa malını haram etmiştir. Aldattığı kişiyi de bizi aldatan da bizden değildir. Bunun üzerine adam... Ey Allah Resulü yolda yağmur yağdı yağmurdan ıslandı bundan dolayı ıslak kalmış ey adam ıslak üzerine kuruyu alta çevirseydin ya bakınız bu konuda bile malın kusurunu ayıbını ortaya koymak lazım aldatmamak lazım çünkü Tirmizi'de gelen bir rivayette Allah'u Azza ve celle önce kalemi yarattı ey kalem yaz dedi. Rabbim neyi yazayım? Bugünden kıyamete kadar olup bitecek her şeyi yaz. Kalem yazdı, yazı kurudu, sayfa dürüldü. Kimin lehinde bir şey takdir ettiyse, kainattaki bütün cin ve insanlar bir araya gelse kimse geri çeviremez. Kimin de aleyhinde bir şey takdir ettiyse yine, kainattaki cin ve insanlar bir araya gelse onu geri çeviremez. Değerli kardeşlerim, Satacağımız mal satılması takdir edildiyse, kainattaki bütün mahlukat bir araya gelse kimse geri çeviremez. Takdir edilmediyse adamı ne kadar aldatırsak aldatalım ancak malımızı haram etmiş oluruz. Bu kadar. Müslim Ebu Davut ve İbni Mace değerli kardeşlerim. Evet dokuzuncu stokçuluk yani yani itikarcılık. Ee, malı stok edip piyasaya salmamak. Fiyat artışını sağlamak da haramdır. Yahya bin Sabit şöyle demiştir. Sahip Dinni Müseyyid hatis edip şöyle dedi. Şöyle buyurdu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Kim stokçuluk yaparsa o bir günahkardır. O bir günahkardır. Stokçuluksa değerli kardeşlerim günahların büyüklerindendir. Evet değerli kardeşlerim. Onuncusuysa yanında olmayan malı satmaması. Kişinin yanında olmayan malı satması da yine ticari ahlaka aykırı, satmamasıysa ticari ahlaktandır. Hakim bin Huzeyfe radıyallahu anh Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. ''Ya Resulallah, ben, benden bir müşteri bir mal ister. O mal bende yok.'' Gidip o malı alıp sonra o müşteriye satsam ne dersiniz? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hayır hayır sakın böyle yapma sende olmayan malı da satma. Önce malı al kabzet ölç biç sonra sat diyor. İmam Şafi Rahimullah gıdada veya kıyafette veya sahir bütün şeylerde böyledir diyor. Yani mal Müşteri tarafından istendiğinde sende olan malı satmalısın. Gidip pazardan alıp getirip bu malı satmayı Allah Resulü hayır hayır böyle yapma sende olmayan malı satma. Ebu Davud Tirmizi İbni Mace değerli kardeşlerim. Evet malın alındığı yerde satmaktan nehi. 12. malı aldığın yerde satmaktan nehy ediliyor. Değerli kardeşlerim genelde araç piyasasında ve araba pazarlarında bu tür davranış oluyor. Alıyor aldığı yerde satıyor. Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam bunu yasaklıyor. Alimlerden 20 küsür tanesinin de hadisin subuti katıdır. manası aynı metinde geçtiği gibidir diyor. İbni Ömer radıyallahu an biz peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin zamanında yiyecek satardık. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem götürdü. Satın aldığımız malı satmadan önce başka bir yere nakletmemizi emretti. Ve bu Dedi ki sakın aldığınız malı aldığınız yerde satmayınız. Mutlaka onu başka yere naklediniz ve orada satınız. Ebu Davud 4. cil değerli kardeşlerim hadisi şerif sahih. Bir malda iki fiyat birisi faizdir. Bir malda iki fiyat birisi faizdir. Bu konuda değerli kardeşlerim 3 tane hadisi şerif bir tane rivayet. 30 küsur tane ilim ehli alimlerin sözlerine yer vermeye gayret edeceğiz değerli kardeşlerim. Birinci hadis Ebu Hürer'e radıyallahu an Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bir defada iki satış yapmaktan nehyetti. Bir defada iki satış yapmaktan nehyetti. Tirmizi Nesai İbni Hibbam Ahmet bin Hanbel'in müsnedi. Hadis bu. Bir malda iki fiyat birisi faizdir. Delir Ebu Hürer radıyallahu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir defada iki satış yapmayı nehyetti, yasakladı. Tirmizi, Nesai, İbni Hibban, Ahmet. İkinci hadis Ebu Hürer radıyallahu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kim bir satışta iki satış yaparsa bu satışın vadelisi faizdir. Ebu Davud İbni Hibban değerli kardeşlerim. Tekrarlıyorum hadisi. Ebu Hürer radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kim bir satışta iki satış yaparsa satıcı için bu iki satıştan eksiği olanı vardır. Vadeli olanıysa ribadır, faizdir. Ebu Davud İbni Hibban say olarak rivayet etmiştir. Üçüncü hadis Ebu Hürer radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir satışta iki şart kabzetme malın karı ve yanında olmayan malı satmak helal değildir. Bir malı iki fiyatla satmak, bir satışta iki satış yapmak, malı kabz etmeden satmak ve stokçuluk haramdır diyor Allah Resulü. Ebu Davud, Nesai Darik Kutni. Şimdi bu üç rivayetin hulasası. Bu hadislerin subuti katidir. Yani metni nasılsa öyledir. İmam Şafirahimullah Bülugul Merham, Üçüncü cilt 31. sayfada İmam Şafii bu hadis için şöyle diyor Bir malda iki fiyattan kasıt Bir mal peşin alırsan 10 lira, vadeli alırsan 11 lira, 12 lira şeklinde fiyat biçmen kastedilen hadiste budur. Bu İmam Şafii Rahimullah'ın sözü Şeyh Albani şöyle diyor Değerli kardeşlerim Ebu Hüreyre radıyallahu anh bir satışta iki fiyat yapmaktan kastettiği düşük fiyatı tercih edin. Vadeli fiyatı ribadır. İbni Ebu Şeybe, Ebu Davud, İbni İbbam. Yine Ebu Üreyre, bir satışta iki fiyat istemek, satış yapmayı yasakladı. kısmı için Şeyh Albani Rahimullah şöyle diyor. Beyhaki diyor ki Şeyh Albani Beyhakiden naklediyor. Bundan kasıt peşin on dirhem Bir ay vadeyle 11 dirhem, iki ay vadeyle 12 dirhem şeklinde vade uzadıkça fiyatı artması bir malda iki fiyattır değerli kardeşlerim. Şeyh Albani Rahimullah bunu söylüyor. İmam İbni Kuteybe ise diyor ki bir malda iki fiyat, bir malın iki fiyatla satışından kasıt, peşin alırsan 10 lira... Vadeli alırsan 12 lira. Veya daha uzatırsan 13 lira. Veya daha uzatırsan 14 lira şeklinde fiyat kış, fiyat koymaktır. İbnü Kuteybe bir taksim 18 Garibul Hadis değerli kardeşlerim. Abdullah İbn Mesudsa şöyle diyor. Bir maldan iki fiyatın kastettiği vadeli fiyatı ayrı, peşin fiyatı ayrı olan bir maldır. Abdullah İbn Mesudsa yine diyor ki Bir malda iki fiyattan kasıt, peşin alınırsa on lira, on dirhem, vadeli alınırsa on bir, on iki dirhemdir. İmam Nesai diyor ki, bir malda iki fiyat babında. Bir malda iki fiyat, peşin alırsan yüz dirhem veyahut da taksitle alırsan iki yüz direm, şeklindedir hadis. İşte, hadisi okuyorsun ya bu hadisten bu mu anlam çıkar bakın e, İmam Nesai Rahimullah bile bab açmış diyor ki peşin alırsan 100 dirhem vadeli alırsan e, 200 dirhem veya daha vadeli alırsan 300 dirhem şeklinde mala fiyat biçmek bir malda iki satış demektir bu hadis bu anlama gelir diyor İbni Hibbamsa şöyle diyor sahihimde bir şeyi vadeli 100 dirhem Peşin alırsan 90 dirhem şeklinde bir mala iki fiyat biçmen faizdir. Kişiye bu sunulursa peşin olan fiyatı alır, öbür vadelisini bırakır çünkü bu faizdir. İbni İbban 11 Taksim 347 değerli kardeşlerim. İbni esirse şöyle diyor. Garibul Hadiste bu hadisten net olarak anlaşılıyor ki bir mala iki fiyat biçmek, vadeli alırsan 100 dirhem, Peşin alırsan 90 dirhemdir diyor. Bu bir malda iki fiyatın anlamı budur. Ey Müslüman kardeşim unutmayalım ki ticaretinde İslami ahlakı tutarsan muhakkak Rabbin sana yardım edecektir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Satarken satın alırken alacağını talep ederken borcunu öderken müsamalı davranan kimseye Allah rahmet etsin. Allah ona mağfiret etsin. Allah onu hiçbir yarattığının haline bırakmasın. Allah ona mahşer günü yumuşak muamele etsin. Rabbim o insanı mağfiret etsin diye Allah'ın Resulü dua ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem satarken, satın alırken, alacağını talep ederken, borç öderken, borçluluğu borcunu alırken her kim yumuşakla davranırsa Allah'ın Resulü'nün duasını gördünüz. Şuurlu bir Müslüman, İslam'da da ticareti İslami ticaret kurallarına uyarak ona göre hareket eder. Her kim Allah'tan hakkıyla korkarsa, Allah onun için bir çıkış yolu yaratır ve onu ummadığı yerden rızıklandırır. Talak Suresi 2 ve 3 Her kim Allah'tan hakkıyla korkarsa, Allah'ın hukukunu gözetirse... Allah onu zoru kolaylaştırır... ...ve onu... ...ummadığı yerden rızıklandırır... ...Allah'a güvenilse... ...Allah ona yeter... ...değerli kardeşlerim... ...bu ayetle de burada... ...bu bölümü nihayetlendirelim... ...evet... ...15. alışverişte... ...alışverişte haram olan... ...cismi almamalı... ...değerli kardeşlerim... ...helal ve haram... ...şahsa göre değil... ...fiile göre tespit edilir. Müslüman bir şahıs... ...haram olan bir şeyi satsa helal olur mu? Kendi Müslüman... ...sattığı örneğin içki... ...veya domuz... ...veya çalgı aletleri... ...bu haram olur. Yani biz burada... ...alınan nesnenin... ...satıcısına göre değil... ...satılan nesneye göre bakılır. Bir Yahudiden de alışveriş yapabilirsiniz ama... ...şartı ne? Helal, aslı helal olan şeyleri alışveriş yapılması lazım... Cabir İbni Abdullah Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Şarabı, leşi, çalgı aletlerini ve kadınları oynatarak para kazananlara Allah lanet etsin. Alışverişte haram olan cisimlerden sakınmak başlığında. Bukhari, Müslim, Nesai, İbni Maca ve Tirmizi. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çalgı ile kazanç elde etmek haramdır. Bunu yapanlara yazıklar olsun, yazıklar olsun ve burnu yerden sürtsün diye Allah Resulü aleyhisselatu Vesselam'ın hadisi değerli kardeşlerim. Ana karnında yavruyu satmaktan nehi buhari, erkek hayvanın menisini döllenmek için satmanın yasağı müslim, suyun fazlasını satarak para kazanmaktan nehi tirmizi, Daha meyve ve sebzeyi alıp satmaktan neye diyor İbn-i Evet ana karnında yavrunun satılması haram. Bir koçu düşünün bunu damazlık için tohumlamak için bir başkasına tohumluk için satması kiralaması ve tekrar geriye alması haram Müslim. Suyun fazlasını doğada doğal olan suyun kendiliğinden çıkan bir emek sarf edilmeden çıkan suyun Fazlasını satmak haram değerli kardeşlerim. Çiçekte meyve sebzeyi ve toprağın altındaki patates fıstık ve soğan şeklinde şeyleri alıp satmak haram İbni Macar. Her kim bunları yaparsa muhakkak ki İslami ticarete uygun iş yapmamıştır değerli kardeşlerim. Yenilmesi içilmesi haram olan bir şeyin satması da haramdır. i̇bn Abbas radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Şüphesiz ki Allah'u azze ve celle bir şeyi halam kılınca onun ücretini de haram kılmıştır. Dari Kutni 3 Taksim 7. i̇bn Abbas radıyallahu anh şöyle buyurmuştur. Muhakkak ki yemesi ve içmesi haram olanların alması satması parası da haramdır. Ebu Davud ve e, Süneni Kübra. İbni Abbas radıyallahu şöyle buyurmuştur. Yinmesi içmesi haram olan şeylerin alıp satması da haramdır. Onların e, cisimlerin organlarını da alıp satması haramdır. Bukhari, Müslim ve Ebu Davut değerli kardeşlerim. Bu da e, İslam'da ticaret ahlakıyla alakalı 20 tane başlık değerli kardeşlerim. O zaman ne yapacağız biz? şu okuduğum hepsi birer hadis başlığı. Müslüman bir ticaretin ticaret yaparken dinimizin bizatihi koyduğu kural ve kaidelerle ticaret yapması. Bukhari. İki, faiz ve faizciliğe yönelik her türlü ihtimallerden sakınmalı. Sahi Bukhari. Üç, tüccarın Müslümanlık sıfatını kullanması haramdır. Asla Müslümanlık sıfatını kullanmamalıdır. Müslim. Dört, kendisine farkına varmadan hile karışan ticaretten uzak durmalı. Helallığı, haramlığı tespit edilmeyen şeyleri almamalı, satmamalı. Bukhari, Müslim, Ebu Davud, Tirmizi. 5. Ticarette Allah'ın kitabında ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetinde koyulmamış hiçbir şart koymamalı. Bu şart üzerinden alışveriş yapmamalı. Çok önemli değerli kardeşlerim. Ticarette Allah'ın kitabından Peygamber Aleyhisselatu Vesselam'ın sünnetinde koyulmamış bir şart koymamalı, koyduğu o şart üzerinden alışveriş yapmamalı. Sahih-i Buhari 2155 numaralı hadis 6. Tüccar satın alacağı malı kabz etmeli, ölçmeli, biçmeli, tartmalı, hillesini, hurdasını anlamalı, sonra satmalı, sahih-i Müslim. 7. Satarken malı yüksek fiyat verilsin diye, E, stokçuluk yapmamalı, fiyat kızıştırılmamalı, aynı anda iki müşteriye takdim etmemeli. Bukhari, Müslim, Tirmizi, İbn-i 8 Sekiz, tüccarın satacağı malın ayıpları daha sorulmadan söylemeli. Evet, Bukhari, Müslim, İbn-i Maca. Dokuz, maz sattıktan sonra daha önce bilinmeyen bir kusuru çıkarsa, bilir kişi tarafından değerlendirilmeli. Kusur satılırken varsa... O kusur nezdinde fiyat kırılmalı. İbn-i Maca Darikutni Tirmizi. Satıcılığı pazar mahalinde satmamalı. Pazara gelen malın yolunu kesmemeli. Yolda alışveriş yapmamalı. Pazara mal inmedikçe oradan satın almamalı. Müslim. 11. Herhangi bir müşteri satıcıya pazarlığı bitirmeden vazgeçmeden elini çekmeden müşteri olunmamalı. Etrafında dolaşarak müşteri kızıştırmamalı. Müslim Tirmizi İbni Maca. 14. Ticaretle ihtikarlık yapmamalı. 15. Sebze ve meyve gibi olgunlaşmamış meyveleri çiçekten veya toprağın altında alınıp satılmamalı. Ana karnında bu evlatları yani yavruları alınıp satılmamalı. 16. Kul olarak Müslüman üzerine farz olan ibadetlerden hiçbirine yapacağı ticareti engel olmamalı, meşguliyet çıkarmamalı. Evet, Müslim ve Nur suresi ayet 36-37, Cuma suresi 9-11, Tevbe suresi ayet 24. Bu başlık ayet başlıkları. Kul olarak Müslüman üzerine farz ve emir olan hiçbir ibadetini yaptığı ticareti engel olmamalı... onun bilincini yitirecek kadar yorgunluk vermemeli. Ancak bu ticaret helal olur. Velhamdülillahi Rabbil alemin başarı Allah'tandır. Bu iki konu olabilecek bir konu. Ben muhtasar olarak başlıklar olarak gittim. Mesela iğne usulü alışveriş bu haram, başlıkları söylüyorum. İğne usulü alışveriş ne demek? Bir kardeşimin Paraya ihtiyacı var, ben götürüyorum bu gözlüğü ona, 100 liraya satıyorum, taksitle, bir yıl içinde öde. Sonra ben onu 50 liraya peşin geri satın alıyorum, 50 lira veriyorum, o bana 50 lira borçlanıyor. Bu iğne usulü satış, Allah Resulü bunu yasaklıyor, bu faizdir diyor. Vadeli hayvan e, alıp satmayı, hayvanı hayvanla satmayı yasaklıyor. Altın gümüşteki faiz şekli altının altınla gümüşün gümüşüyle fiyat belirtilmeden satılmasını yasaklıyor. Yiyecek maddesindeki faiz şekilleri ise e, hurma hurmayla buğday buğdayla arpa arpayla tuz tuzla misli misli elde ele elden ele alınıp verilmesiyle e, bu tür ticareti Allah Resulü yasaklıyor ve buna faizdir diyor. Evet bu bölüm bayağı bir uzun. He. var. <gülüyor> abi şimdi aldığımız yerde dedik, Bunu galiba ya. Şimdi ya şimdi burası pazar yeri abi. Evet. Adam geldi. Burada mesela aygırını sattı. Ben aldım aygırını 900'e. Aynı yerde 1000 liraya satacağım. Yasak bu. <gülüyor> Ama kabz <etmemiş. gülüyor> ya. Telefon kabzet. Telefon. Kabzetmiş de nakletmemiş. nakil yapmam yani Telefon bir yer nakil. Telefoncu telefonu biliyor. Oraya geliyor. Adam oraya geliyordu. Tamam. Telefonu alıyoruz elde, satıyoruz mesela güzel. Orası senin mekanın. Ee, buradaki ağır, ağırlık genelde pazara. Bir daha Sen şimdi şöyle yapsan bu haram olur. Sen gitsen o telefoncunun toptancı yerinde alsan, orada iki bu haram olur. Sana toptancı getiriyor. Satmaya getiriyor. Senin yerine getiriyor. Peki pişik malı yoksa. Mesela yok bizim içinde olmayan telefonlar oluyor. Toplancıyı sipariş eder, Daha malı kavzetmeyiz yani. Evet. Adam bile mesela diyor x6. Biz ödemesini alıyoruz adamın. Biz pazartesi gel malını al. Ne? Mal yoksa satılmaması gerekir. Önce alacaksın. Ama. Parasını alma. Önce malı al. Getir. Kontrolünü yap. Falan gün gel paranı ver al de. Adam gelmezse. Gelmezse başkasına sakcam. Gelmezse ne? olmaz Evet. Şimdi ben geldim e, Mürsel'e dedim ki Mürsel bana şu 200 bin liralık telefonu ver. Evet. Mürsel bana yazdı. İşte e, S100 bilmem ne telefon olarak yazarsın. Bilgin abi iki ay sonra parayı getirirse satıcının hakkı böyle korunur. İki ay sonra bu telefon kaç para? Onun parasını alırsın. Fiyat yazarak faiz koymasın. İşte şu gözlüğü ben senden alıyorum. Yazdım. Bilgin abi falan falan marka gözlük aldı. Parasını verirken o gözlük kaç paraysa o paradan alırsın. Ama şöyle yazarsan gözlük aldı peşin alırsa 100 lira. 3 ay vadeli aldı 110 lira. Bu faiz oldu. Bu Ebu Hüreyre'den gelen üç tane rivayet, bu üç tane rivayetin, burada on beş tanesini naklettim. Seksen tane alimden, hadisin subütünün katı olduğuna dair bilgi var. Seksen tane alimden, selef alimlerinden ve çağdaş alimlerden. Bu hadisin aynen bu anlama geldiğine dahil, subutünün de katı olduğu, yani içeriğinin de bu metinde olduğuna dahil, seksenin üzerinde alimin görüşleri var. Peki pişmanlıktan kasıt neydi? Pişmanlıktan kasıt. Şimdi alışverişi yaptık. Ben sonradan pişman oldum. <gülüyor> e, geldim, dedim ki Haluk ben e, malı <gülüyor> geri vermek istiyorum. Dinen almak zorunluluğu yok. Fakat alırsan mahşer günü Allah sana sıkıntından yardım ediyor. Alma zorunluluğu yok ama yani alman, o caymamı kabul etmen fazilet. Fazilet. Allah diyor genişlik verir. Malından ve evlatlarından hayır gösterir. Abi, Ömrünü bereketli kılar. Bir konuda ne diyor? Döndüğün döndüğün mü bitti. İliç iç bitti. Öbürü ki rüzeye giriyor. Yani cayarsan, caymazsan. Ya kişinin vebali yok mu? Yok. Haric ediyor o da. Yani sadece bir te teklif ediyor. O da zorlamaması gerekiyor. Sorumlu tutmaması gerekiyor Şöyle bir şey mesela malı aldın adam sana söylemedi ama sen bunu sonradan öğrendin. Bilir kişi Şimdi sen götürdüğünde de o kusuru yapmış olabilirsin. Bilir kişi örneğin araba aldım arabanın bir contası yanık o da örneğin 500 milyon. Şimdi ben diyorum ki sen bana verirken yaktın yanıktı o da diyor ki hayır sen aldıktan sonra yandı. Bunun tespiti Allah için adaletli bu konuda ehil olan kişilere götürülür. Bunun ne zaman yandığı tespit edilir. Orada adil o insanlar neye hükmederse o kanaata getiriyor. Çünkü bu muallak kalan bir şey oluyor. Yani sana vermişim kusurunu bilmiyordum ama kusurunu bilmek, bildiğim halde sana kusurunu söylemesen öylece satarsan bu faiz oluyor, haram oluyor. O malın hepsi haram oluyor. Yani orada onun sağlayacağı belki 100 mily milyonluk bir malda 1 milyon ama o 100 milyonluk malın hepsini haram ediyor. Kusurunu saklayarak sattığın maldan. Revanşını çok görüyorsun. Satışı fazla görüyorsun. Hayır ve bereketi ne yapmıyor? Kalmıyor. Müziği dedin ya, hayvanın dövünün satılması haram. Evet. Hayvanı mı haram ediyor yoksa o adam dövünün satılması haram. Yani o haram sana ne kadar girmişse, neleri haram edebilecek seviyeye girmişse o kadar. Yani o hayvanı da kaplayabilir. Bütün aileyi de kaplayabilir. Ama şimdi işte yaptırmamak gerekir Baradalar. mesela aşıyla e, 20 tane ineği varsa bir tane erkek boğa satmasın o erkek boğanın dönünü de satmasın işte bunu illa böyle diyemezsin hayır onlar malın aslı helal mesela zinekar kadından doğan çocuk zanet zinekar çocuk mu oluyor yok olmuyor O o haram oluyor. Ondan doğacak hayvanlar haram oldu. Arabayı görüyorsun araba var mı? Evet. Yok. Sıkıntı yok. Ee, anlaşma e, müstesna. Yani bir evet. anlaşma şartın varsa o şartı aşarsan sıkıntı olur. Eğer soru olur, bende kalır olayı var mı? Olabilir. Çünkü bir zararı olur. Ee, ben... Evet. Kaporu alabilir, o kapora kalabilir ondan. Yani vermezse günaha girmesin. Ne? Ha, bir istisna birkaç şey ayırdığı var. İstisna mesela ehliyet çekti. E, belli delilerin tabaklanarak satılması, bu e, süs balıkları ve e, kuşun bunlar istisna deliller var. Genel anlamda işte şarap, domuz, çalgın, müzik, kadın, bansör. Kapora alınabilir. Tabii alınabilir. Kapora içinde ayrıca bir şart konulmamışsa o kapora da yanar.